Paylaşılan bilgilere göre yargı, valiliğin yapmakta olduğu işlemleri hukuk dışı nitelendirdi ve Gökpınar'a geri dönülmez zararlar vermesinden dolayı yürütmeyi durdurdu. Gökpınar Gölü kurulmalıdır inisiyatifi ilk olarak 2020 yılı Mayıs ayında bir kampanya başlatmış, kamuoyunun da desteğiyle bölgenin potansiyel doğal sit alanı ilan edilmesini sağlamıştı. Ekim ayında ise Gökpınar'a düşenler gölün kenarında çalışan iş makineleriyle karşılaştılar. Valilik tarafından bölgeye konaklama tesisi yapılıyordu. Bunun üzerine yeni bir kampanya başlatıldı. Ve yine kamuoyu desteği ve açılan davalar sonucunda yürütmeyi durdurma kararı verildi. Gökpınar Gölü Korunmalıdır inisiyatifi yargı süreçleri tam olarak sonlanana kadar kampanyanın devam edeceğini açıkladı. Güncelleme metninde şöyle edilmiş 2577 sayılı kanunun 28. maddesi gereği 30 gün içerisinde tahribatların eski haline getirilmeleri gerekiyor. Yaparlar mı bilmiyoruz ve ayrıca güvenmiyoruz da ama başardık. Başta öngördükleri projenin büyük kısmını Gökpınarı konaklamaya açma girişimini hepimizin tüm duyarlı kesimlerin çaba ve desteğiyle durdurduk. İmza kampanyamızı tüm yargı süreci tamamlanıncaya kadar bu başarı öyküsünü daha da çok insanla paylaşarak sürdüreceğiz. Yeniden yaygınlaştırma çabamıza destek olacağınızı biliyoruz. Teşekkürlerimizle. De denmiş.change.org/taksim gökpınar adresinde devam eden kampanyada. NASA'nın ayakkabıyla bile girilmemeli dediği Salda Gölü tatilde insan akınına uğradı. Sular 50 metre çekildi, balçık oluştu. Salda Gölü'nün tehlikede olduğunu söyleyen Salda Gölü Koruma Derneği, Millet Bahçesi projesinin iptali ve gölün korunması için kampanya yürütüyor. Change.org Taksim Salda adresindeki kampanyada şu ifadelere yer verilmiş. Çevre ve Şircilik Bakanlığı'na çağrımız, Salda Gölü platformu olarak başlattığımız, Salda Gölü Koruma Derneği olarak devam ettiğimiz mücadelenin amacı gölün doğallığını korumak, gelecek kuşaklara atalarımızdan aldığımız şekilde devretmek. Başından beri millet bahçesi yapılmasına karşı çıktık. Bilim insanları çıplak ayakla bile basılmaması gereken beyaz kumsala sahile yapılacak yapıların gölü kirleteceğini, gölün kendine özgü ekosistemi bozacağını konusunda defalarca uyarılar yaptı. Projenin iptali şu anda devam eden 3 dava açıldı. Ne bilim insanlarının uyarılarına kulak verildi, ne açılan davalar dikkate alındı. Korona salgını nedeniyle milletin evlerine kapandığı bu günlerde vatandaşa sahile inme yasağı da konularak proje uygulamaya kondu. Daha ilk günden kepçelerle, kamyonlarla üstüne basmaya kıyamadığımız beyaz kumsala dalındı. 50 dönümden fazla alan tahrip edildi. Alınan 30 kamyon beyaz kum halk plajına taşınıp yola serildi. Projenin devam ettirilmesi, yapılaşmanın tamamlanması sahile ve göğe, göle büyük zararlar açacak. Bu nedenle bir an önce Millet Bahçesi Projesi iptal edilsin deniyor Change.org taksim change.org.taksim.salda adresinde. Antalya'nın cennet koyu olarak bilinen Kemer Alacosu yıllığı 610 bin liradan bir şirkete ihale edildi. İhalenin iptali içinde bir kampanya başlatıldı. Cemil Yanık isimli vatandaş tarafından Change.org Taksim adresinde başlatılan kampanyada şöyle deniyor. Kemer ve Antalya'nın en bakir koylarından biri olan ve birinci derecede sit alanı olan cennet koyu insanların nefes alabildiği ender yerlerden, Burayı ihaleye çıkarıp özelleştirmek kabul edilemez. Yapılan ihalenin iptal edilmesi ve halkın günübirlik kullanını izin verilmesine devam edilmesi deniyor. change.org taksim cennet koyu adresinde. Çevreye çöp atanlara uygulanan 382 liralık para cezasının arttırılması ve uygulanması talebiyle bir kampanya var. change.org taksim çöp atana para cezası Adresindeki kampanyayı Gülşah Sarıtaş başlatmış diyor ki plajlarımız denizlerimiz ormanlarımız çok sevdiğimiz vatanımız sorun şu ki bu ülkenin geleceği çöp içinde yani bize imanet edilen bu topraklar çöp içinde. Bu konuda uygulanan 382 liralık yere çöp atma cezasının arttırılıp ciddi bir şekilde uygulamaya konması gerekiyor. Temiz bir ülkede yaşamak daha medeni bir toplum olmak için buna çok ihtiyacımız var. Evini temiz tutmayı bu denenli önemseyen bu toplum çevresi için sokakta ve diğer her yerde aynı çabayı sürdürmeli. Bu kampanya ile yere çöp atma cezasının caydırıcı oranda arttırılıp polis, jandarma ve belediyelerin bu cezayı uygulamalarını istiyoruz. Temiz bir ülke hayali değil. Biz istersek her şeyi yapabiliriz. Kampanya Change.org Taksim çöp atana para cezası adresinde devam ediyor.